Ilık oda ayak seslerini yok eden halısı, neşeli çapkınca süsleri, sakin ışığıyla böyle gizli sevdalar için çok alışverişli görünüyordu. İçeriye güneş ışığı vurduğu zaman ok gibi sivri uçlu çubuklar, bakırdan giysi askıları, ocağın ızgarasının iri topuzları birdenbire ışıldığı veriyordu. Hani bazı deniz kabukları vardır, İnsan kulağına yaklaştırınca içinde denizin gürültüsünü duyar. Ocağın üzerinde şamdanların arasında iki tane böyle büyük büyük pembe deniz kabuğu vardır. Biraz demode görkemine rağmen bu neşeli iyi odayı ne kadar seviyorlardı. Eşyayı hep yerli yerinde bazen de Emma'nın bir önceki perşembe unuttuğu firketelerini saatin altında buluyorlardı. Yemeklerini ateşin başında pelesenk ağacı kaplı küçük bir masanın üzerinde yiyorlardı. Emma parçaları kesip onun tabağına koyuyor, bir yandan türlü cilveler yapıyordu. Sonra da şampanyanın köpüğü ince kadetten parmaklarındaki yüzüklerin üzerine taştı mı, gürültülü çapkınca bir kahkaha koparıyordu. Birbirlerine sahip olmanın sarhoşluğu içinde öylesine kendilerinden geçmişlerdi ki burada evlerindeymiş gibi davranıyorlar. İki ölümsüz genç evli gibi ölünceye dek burada yaşayacaklarını sanıyorlardı. Bizim odamız, bizim halımız, bizim koltuklarımız diyorlardı. Emma benim terliklerim bile diyordu. Genç kadın heveslenmiş, Leon da bunları armağan etmişti ona. Pembe setenden, kıyıları kuğu tüyü işlemeli terliklerdi bunlar. Emma. Leon'un dizlerine oturduğu zaman, kısa gelen bacağı havada sallanıyor, topuk kısmı açık olan cici terlikte, çutlak ayağının ancak parmaklarına ilişmiş olarak duruyordu. Leon, ...kadın şıklığının o anlatılmaz inceliklerinin tadına ilk kez varıyordu. Bu konuşma inceliğine, giyinişteki bu özene, bu uysal güvercin tavırlarına hiç rastlamış değildi. Emma'nın ruhundaki coşkunluğa da, etekliğinin dantellerine de hayrandı. Hem kibar bir kadın... Üstelik evli bir kadında değil miydi o? Sahici bir metresti kısacası. Zaman zaman ya durgun, ya eli ya geveze, ya sessiz, kızgın ya da baygın olan doğasındaki değişiklikle genç kadın Leon'a binlerce isteği duyuruyor, bazı içgüdüleri de ya da anımsayışları gözlerinin önünde canlandırıyordu. Bütün romanlardaki sevdalı kadın, bütün dramların kahramanı, şiir kitaplarında üstü kapalı biçimde adı geçen o kadın hepsi hepsi oydu. Leon onun omuzlarında ressam Ingren'in Yıkanan Odalık adlı tablosundaki kehribar rengini buluyordu. Emma'da derebeylik dönemi şatolarında yaşayan kadınların uzun bedeni vardı. Ayrıca Barcelona'nın solgun yüzlü kadınına da benziyordu. Ama her şeyden önce tam bir melekti o. Çoğu kez Leon ona bakarken öyle sanıyordu ki ruhu ona doğru atılıyor, başının çevresi üzerinde bir dalga gibi yayılıyor, sonra da göğsünün beyazlığına doğru sürüklenip gidiyordu. Genç kadının önünde yere çöküyordu İki dirseğini onun dizlerine dayayarak başını uzatıyor, gülümseyerek onu seyrediyordu. Emma da ona doğru eğiliyor, sarhoşluktan soluğu kesilmiş gibi kımıldama sakın, konuşma yüzüme bak diye mırıldanıyordu. Gözlerinden çok tatlı bir şeyler çıkıyor, bu da çok iyi geliyor buna. Leon'u çocuk diye çağırıyordu, ''Beni seviyor musun çocuk?'' Sonra ağzına doğru yükselen dudakların acelesi içinde onun yanıtını duymuyordu bile. Saatin üzerinde pirinçten küçük bir aşk tanrısı heykeli vardı. Yaldızlı bir çelenk altında kollarını yuvarlatarak kırıtıyordu. Çoğu kez gülmüşlerdi ona. Ama ayrılmalarının zamanı geldiğinde Onlara her şey ciddi görünüyordu. Karşılıklı hareketsiz durarak sürekli Perşembe'ye, Perşembe'ye diye ineliyorlardı. Komedi sokağında bir berbere gidip saçlarını düzelttiriyordu, gece oluyordu. Dükkanda hava gazı lambası yakıyorlardı. Sonra oyuncuları sahneye çağıran tiyatro çıngıranı duyuyordu. Karşıdan da beyaz yüzlü erkeklerin yıpranmış tuvaletli kadınların geçtiklerini kulislere giden kapıdan içeriye girdiklerini görüyordu. Bu küçük çok basık tavanlı dükkanın içi sıcacık oluyordu. Perukların kremlerle bilyantinlerin ortasında soba gürül gürül yanıyordu. Başını mıncıklayan yağlı ellerle birlikte Saç maşalarının kokusu çok geçmeden geç kadını sersemletiyor, o da omuzlarını örten beyaz bezlerin altında biraz şekerleme yapıyordu. Çoğu kez berber saçlarını yaparken ona maskeli balo biletlerini satmaya kalkışıyordu, sonra emma gidiyordu. Sokaklardan yine geçiyor, Kru Rouge Oteli'ne ulaşıyordu Sabahleyin bir kanepenin altına tahta tabanlı kar kunduralarını yine alıyor, sabırsızlanan yolculardan bazıları arabadan iniyor, Emma da arabada yalnız kalıyordu. Her dönemeçte işte, kentteki ışıkların sayısı artıyordu. Bu ışıklar birbirlerine karışmış evlerin üzerinde geniş, aydınlık bir buğu oluşturuyordu. Emma minderlerin üzerinde üstü duruyor, bakışları bu göz kamaştırıcı görüntülere dalıp gidiyordu. Hıçkırıyor, Leon'u çağırıyor, ona sevecen sözler söylüyor, rüzgarda yitip giden öpücükler gönderiyordu. Yokuşta elinde sopasıyla posta arabalarının ortasında serseri gibi dolaşan zavallı bir yoksul vardı. Sırtına yırtık pırtık giysiler geçirmişti. Leyen gibi yuvarlak kunduz tüyünden şapkası yüzüne doğru inmişti. Fakat şapkayı çıkardığı zaman göz kapakları yerine ortaya iki tane açık kan çanağı gibi göz çukuru çıkıyordu. Bu çukurun etleri kırmızı parçalar halinde tarazlanmıştı. Buralardan akan sular da burnuna kadar olan yeri yeşil kabuklar halinde kaplamıştı adam 2de bir delikleri kapkara burnunu çekiyor konuşurken budalaca bir gülüşle başını arkaya atıyordu o zaman sürekli bir hareketle sağa sola devirdiği mavimsi göz bebekleri şakaklara doğru gidip bu cılkı yaranın kenarına çarpıyordu arabaların peşinden giderken adamcağız bir türkü tutturuyordu Güzel bir günün sıcağında sevdayı düşünür küçük kız hep. Şarkının sonunda kuşlar, güneş, ağaç yaprakları vardı. Bu adam ara sıra başı açık, Emma'nın arkasında birdenbire belir veriyor, genç kadın bir çığlık koparıp geri çekiliyordu. Hiver adamla alay ediyor, Sen roman panayırında ''Bir baraka tutsana sen yahu'' diyordu ya da ''Senin yavuklu ne alemde?'' diye soruyordu. Çoğu kez araba giderken adamın şapkası ani bir hareketle pencereden arabanın içine giriyor, adam da tekerleklerden sıçrayan çamurların arasında diğer koluyla çamurla asılıyordu. Başlangıçta hafif bir yaklamayı andıran sesi, sonraları tizleşiyordu. Bu ses tıpkı belirsiz bir mutsuzluğun hafif iniltisi gibi gecenin içinde sürüklenip gidiyordu. Çıngırakların şıngırtısı, ağaçların hışırtısı, arabanın tangırtısı içinde uzaklardan gelirmiş gibi bir hali vardı ki emmayı altüst ediyordu. Tıpkı bir uçurumun içine dökülen bir sel gibi Bu ses de genç kadının ruhunun derinliklerine iniyor, uçsuz bucaksız bir hüznün sonsuzluğu içine sürüklüyordu onu. Ama arabanın bir yanının ağır bastığını fark eden Hiver, kamçısını kör adama sürekli vuruyordu. Kamçı adamın cık yaraları üzerinde şaklıyor, adam da bir çığlık koparıp çamurların içine yuvarlanıyordu. Sonra kırlangıçın yolcuları uykuya dalıyor, kiminin ağzı açık, kiminin çenesi önüne eğik, kimi yanında oturanın omzuna yaslanıyor, kimi de kollarını deri tutmaya geçirerek arabanın sarsıntısına uyup düzenli aralarla sallanıyordu. Dışardaki fenerin atların sarıları üzerinde sallanan ışığı kahverengi perdelerden içeriye süzülerek bütün bu kımıltısız insanlar üstünde kan rengini anımsatan gölgeler oluşturuyordu emma kederden sarhoş bir halde giysilerinin içinde titriyor ruhunda bir ölüm acısı duyarken ayaklarının da gittikçe buz kesildiğini hissediyordu Şarl evde onu bekliyordu. Perşembe günleri kırlangıç hep geç kalıyordu. Hanım da sonunda geliyordu. Küçük kızı şöyle üstün körü bir öpüyordu. Yemek hazır değildi ama ne önemi vardı bunun? Emma aşçı kadının kusuruna bakmıyordu. Bu kızın aklına esen her şeyi yapmasına hiç ses çıkaran yoktu. Çoğu zaman kocası onun yüzündeki solgunluğu görerek... Pasta diis ye yeah, diye soruyordu